Şan, en, şan, en, Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyo'da Türkiye Radyo'da Perişan FM Radyo'da Türk Sineması 39. Bölüm Geçtiğimiz bölümde kendi karısının halinden çaldığı mücevherler sahte çıkan Taci ne pahasına olursa olsun en pahasından sahte mücevherleri değerinden 10 misli fazla fiyata elin gariban kuyumcusuna bozdurur ve paraları cebahtar. Lakin aldığı para kumar borcuna etmeyen Taci bir yandan kumar borcunu düşünürken bir yandan da başındaki diğer belalarla uğraşmaktadır. Belki de Taci bugüne kadar yaptığı kötülüklerin cezasını çekmek üzeredir. İşte, işte bu ahval ve şerait içinde konak ahalisi yavaş yavaş sabah kahvaltısına kalkmaktadır. Günaydın şerifleriniz Allah sabah sabah hayrola paşa babacığım. Sana da, da aleyküm selam Taci. Taci? ...seni bugün biraz üzgün gördüm. Hayrola, bugün bir kötülük yapamadın e, Hiç sorma Paşa babacığım. Bugünlerde işlerim ters gitmeye başladı. E, şey, üzerimdeki bu terslik gitsin diye... ...bir kurban kesim diyorum. Ne dersiniz Paşa babacığım? Aa, i̇yi olur Taci damadım. ...senin böyle manevi yönlerinde görmek beni ziyadesiyle memnun etti. E, ne demek ki paşa babacığım... ...benim bilmediğim dokuz vakit namaz. Adam <gülüyor> zaten namaz dokuz vakit değil. Beş vakit. Bak bunu bile bilmiyorum paşa babacığım ya. <gülüyor> ee, e, şey e, madem kurban keseceğiz... E, ...o zaman e, kurbanlık koyun almak için... ...sizden beş milyar akçe alabilir miyim paşa babacığım? Beş milyar mı? Oha be oğlum bu parayla memleketteki bütün koyunlar kesilir. Vallahi yani paşa babacığım bir sevap işleyeceğiz onu da bize çok görüyorsunuz ya. Hem ben kurbanlık koyun değil şöyle beş on tane deve kestireyim diyorum paşa babacığım. Fakir fukaraya dağıtırız et yemiş olur garipler ya onlar onlarda. Tamam dadı geliyoruz geliyoruz. Lan ne kahvaltısı Dadı görmüyor musun? İş konuşuyoruz burada. Eee beş milyar akçeyi veriyor musunuz Paşa babacığım? Eee iyi madem öyle peki al şu beş milyar akçeyi bu çantada. Allah razı olsun Paşa babacığım. Allah ne muradınız varsa Paşa babacığım. Sağolun Paşa babacığım. Alo buyrun siz Taşırcı Paşa'nın köşkü ne istiyorsunuz? Kim aradınız, niye aradınız, şabak şabak ne arıyorsunuz? Ne var? ki? Taci orada mı Dadı Efendi? <Gülüyor> tamam, tamam. Ver bakayım dedim. Alo, çift haşı Paşa'nın konağı bendeniz Paşa Yağveri tacı. Tacı. ne oldu bizim şu kumar borcu ha? Bak Taci Efendi, parayı iki saat içinde getirmezsen... ...ben ve adamlarım olacaklardan sorumlu değiliz ha. Kimmiş arayan Taci? Ee, e, e, e, kim olacak? Aranan biri Paşa babacığım. Sabah sabah aranıyor işte. En iyisi telefonu kapatayım. Aha <gülüyor> da kapattım, bak. Mehmet etme telefona ben bakarım dadın hadi bakalım hadi. <gülüyor> Buyurun ben Taci efendi kimi aramıştınız? Biliyor musun Taci? Kumar kötü bir şeydir. Ama yalan daha kötü bir şeydir. Sakın bir daha yalan söyleme ve yüzüme telefonu kapatma. <gülüyor> Bu sefer arayan <arıyorsun>, kimmiş Taci? <gülüyor> şey yanlış numara Paşa babacığım meraklanmayın. Ne yanlış numarası Taci? Bak bana yanlış yapıyorsun Taci. Aslanım <gülüyor> <gülüyor> duymadın mı yanlış numara diyoruz. Burda Şerafettin diye biri yok Allah Allah ya. En iyisi yine kapatayım ben bu telefonu. Allah'ım yarışma Allah'ım. Ay bu ne değişik adam şama şama, bu ne telefon ya. Yüz on sekize döndük ayol. Tık tık tık biri paşa babacığım. Açmayalım öyle de çalsın dursun valla. Çalsın olur mu damat? Belki de önemli bir telefondur. E, tamam paşa özetlerim şey ben açıyorum telefonu. Ee dilersen açma da da. E, ...ben açayım Paşa babacığım o zaman. Alo buyurun ben Taci Efendi. Telefonu ne yüzüme kapatıyorsun? Erkek adamsa konuşsana. <gülüyor> bu sefer arayan kimmiş Taci? Ee... ...yine yanlış numara Paşa babacığım. Allah Allah. Aynı anda bu kadar yanlış numara garip doğrusu. Yoksa biz... ...yanlış numara mı kullanıyoruz Taci damadım? <gülüyor> Yardım tez yok. Bu numarayı değiştirelim. Başüstüne Paşa babacığım. Devamı gelecek bölümde Very FM Perişan FM Perişan FM